Evet değerli dinleyiciler yeniden birlikteyiz. Nurettin Yıldız hocam, bendeniz Ahmet Taş getiren orucu konuşuyoruz. Evet kıvamında oruç hocam. Kıvamında oruç ne demek? Kıvamında Müslüman hayatı ne demek? Bunlar birbirini ne kadar ilgilendiriyor? Oradan başlayalım isterseniz. Evet. Kıvamında oruç... E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve ashabının tuttuğu oruç demektir. Evet. Onun bize yansılmış şeklinde tutulan oruca da kıvamında oruç diyebiliriz. Bizim yani, kıvamında orucumuz. Bizim evet. işte Ebu Bekir gibi tutulmuş orucumuz. Evet. Ebu Bekir'in orucu gibi tutulmuş orucumuz. Şüphesiz e, ortaya bir hedef koyuyoruz. Diyoruz ki e, oruç Ebu Bekir'in orucu gibi olmalı diyoruz ya da ashab-ı kiramın yani Ebu Bekir'i bir ashabelerden sembol görünen, evet. sembol olarak kullanalım evet. yoksa aşağı birçok sahabe sayılabilir bu, bu yani hepsi Ebu hepsi Bekir sayın. zaten evet. ben e, yani halife Ebu Bekir'i kast evet, evet yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönlünde yer etmiş o insanlardan biri. Evet. bir bir bir sahabi diyelim şimdi e, biz esasen Onların orucunu hedefliyoruz ama kabul etmemiz lazım ki İstanbul'da onların Medine'deki oruçlarını yüzde yüz tutamayabiliriz de. Medine iklimiyle 2013-14 evet, İstanbul zaman, iklimiyle zamandan <gülüyor> bizim yetişme tarzımızdan onların başında e, arkadaşları kimdi, bizim arkadaşımız kim? Onlar e, bir sene Mesela 8-9 sene tuttular e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Bir sene Bedir'de itler. Öbür evet. sene Mekke'deydiler. Oruç. zaten oruç, oruç. Yani oruç. Ramazan'da değil mi hocam? Oruçların %25, %30'u cihat günlerinde geçti. Allah Allah. Yani Mekke'nin fethi için efendimiz talimat verdi de yine bozmak istemediler oruçlarını. Evet, evet. Yani oruç bozanlarınız öbürlerinden daha çok sevap kazanıyor dedi efendimiz Ramazan-ı Şerif orucunda. Hatta bütün taşım... oruz geçemediler oruçta. Ya yani neredeyse Peygamber Aleyhisselam'ın emrine <gülüyor> uymayacaklar yani gibi oldu. Bana bir taş su verin dedi de bir taşın üstünde onu içerek gösterdi efendimiz lazım yani evet. böyle bir bağlılıkları... yani bizim zamanımız şartlarımız yetişme tarzımız ibadeti algımız mesela hocam en basit örnek orucun yararları nedir diye bir soru Ebu Bekire sorursa bir tokat yemiştik herhalde <gülüyor> yarar hiç sorulur mu evet, bir ibadette ya böyle evet. hiç sahabiye bunun yararı diye bir şey sorulur mu evet. yani onun tek derdi var kabul edecek mi Allah? Evet. Oruç nasıl kabul Ona olur diye sor. İnna lillah'ı... ...en diri biçimde yaşayan insan. Yani bu sebeple... E, ...dinleyicilerimizin... ...böyle bir hayal kırıklığı... ...olmaması açısından... <gülüyor> ...itiraf etmemizde bir sakınca yok. Biz biziz kardeşim. Evet. Yoksa sürmeye gerek yok. Eksiğimiz, Biz. yediğimizde... Ama bir hakikat daha var. Bizi Rabbimiz böyle kabul ediyor. Evet. Yani bunu kabul ediyor Rabbimiz. Eksikliğimizi biliyor zaman zorluğumuzu biliyor yani biz şu bu zorluklarla işte dinimizin belki de ezanının yasak olduğu zamanın babalarının çocukları olarak e, doğduk yani camilerde işte 54 farz bil yeter diye bir zoraki din aşılandı bu zor zamanın e, nesliyiz biz e, hiçbir şekilde Rabbimizin e, bu e, emrine itirazımız yok e, Niyetimiz hakikaten Ebu Bekir gibi olabilmek ama tağatımız yetmiyor. Ha, bu güzel niyet, bu evet. temiz niyette. Uygulamada da hatamız yoksa, inşallah biz de Ebu Bekir gibi oruç tutuyoruz. Kıvamındadır orucumuz, inşallah. Evet. Tabi Ebu Bekir'i hayal edip, içkili otel sofrasında oturup iftar edersen, yani Ebu Bekir'in şamarını hayal etmen gerekir o zaman. Elbette öyle değil yani. Evet. Şimdi kıvamında oruç e, konuşacağız. Evvela... Yani Ebu Bekir'in orucu nasıldı? Ebu Bekir'in yani orucu, orucu kıvamında. Şimdi evet. evvela e, ilk iş oruca Allah'ın vadettiği ettiği sevap. Cennettir. Reyyan kapısından girer oruçlu kullarım. Yani oruç puanını daha çok toplayan kullar reyyan kapısından girerler diye bir vaatte bulundu. Evet. Bizim zamanımızda bu bizim dedi ki eksikliklerimiz var. Bizim zamanımızın en büyük sorunu biz yapıyoruz ama olmayacak bu. Hı. Yapıyoruz ama mecbur yapacaksın öbür türlü ne yapalım gibi ezilmişliği kabul ettirerek pasif ibadet yaptırıyor bize şeytan. Evet. Bunun için İlk işimiz kıvamında oruç için bu böyle bir niyet önce düzeltiyoruz. Diyoruz ki ben bu orucumla inşallah reyyan kapısından gireceğim. Bu oruçla Rabbim bana uçsuz bucaksız cennetler verecek. Yani o ümidi taşımak lazım. Ya, ibadet i̇man ediyorum. etmek lazım. Ha, bu ibadetime önce ben inanmam lazım. Evet, evet. Yani ben değer vermeliyim orucuma. Benim bu orucum oradan geçirir beni. Geçirir. <gülüyor> evet. Eğer şeytan bizi Olmaz ya sen kim Oruç tutmak kim derse İşte sen filan yerde çalışıyorsun Orada çalışsan orucundan ne hayır gelir Derse Biz de buna inanırsak Kendimiz e, Boş bir oruç tutmuş oluruz evet. Çünkü benim Puan vermediğim bu oruca melekler niye Tam oruç evet. diye yazsınlar Kıvamında bir oruç Yerine oturtulmuş oruçtur Evet Bizim orucumuz olmaz diye bir şey yok Evet biz eksiyiz. Ebu Bekir aynı listeye girmekte de sıkıntımız var. Doğru. Ama ben Medine çocuğu değilim. İstanbul çocuğuyum. Medine'de... ...Peygamber Aleyhisselam'la beraber duran... ...Ebu Bekir değilim ben. Cami imamını... ...beş vakit namazda görüyorsam ne şükür. Evet. Başka kimseyi göremiyorum ben. Ümmetimin başında halife bile yok benim. Evet. Değil... E, ...benim... Yani peygamberle beraber olan Peygamber aleyhisselamın makamını temsil eden halifen bile yok benim. Evet. Zavallıyım. Dolayısıyla bari bir orucum var o orucuma yapışırım ben de. Evet. Orucumu kaçırmam. Yani, madem ki oruç kaldı orucu Önce bunu tutacağız. Evet. İki. Bu birinci kural bu. Kıvamında bir orucun ikinci şartı olarak oruç Yemek üzerinden ve şehvet, cinsel şehvet üzerinden disiplin eden bir ibadettir. Bu disiplin yanlardan hilelerle delinmemelidir. Nasıl hileler hocam? Hile şöyle. Şimdi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iyi bir Ramazan programında buyuruyor ki akşam azî Evet. Zaten iftar edin diyor. Evet. İftar bir şeyi açmak demek. Orucu açıyorsun. Orucu açıyorsun. Gece güzellemek iyiyin buyuruyor. Sahurda. A sahurda. Hatta ilave ediyor. Bir sahabeye buyuruyor ki gecenin yemeği bereketlidir. Hadi gece yemeği yiyelim diyor. Sahur yemeğini hmm. kastediyor. Evet. Şimdi bizdekine bir bakalım. ...sahurda zavallı hanımlar... ...hazırlanır, işte kalk çabuk gel... ...son 10 dakika kaldı filan... ...neyse kalkıp böyle... ...ilaç kullanır gibi birikip şey hatıştırıp... ...o da Ramazan'ın ilk günlerinde sonra o da yok... Evet. <gülüyor> ...sonra o da yok... ...şimdi bu yandan hilelerle... ...kıvamı bozma işte... ...evet... ...iftarda bir tas çorbadan başkası haram... ...diye bir kural yok... Evet. ...sahur yemeği de orucun farzlarından değil... Evet. ...ama kıvamından... ...şimdi... Eğer akşam teravihi ve gece ibadetini huşu ile yapamıyorsan oruç yalın kalıyor gündüz hı hı. Gecesi Onlar, da Evet beslemesi onun, lazım orucu, orucu beslemeleri lazım Onları beslemenin bir numaralı engeli nedir? E, yedikten sonra insan ayakta duramıyor Yani bir dinlenmeye geçmek gerekiyor İftarı evet. çok yiyoruz evet. Bir hile çeşidi bu işte Evet. Yani yemek menüsünü Sahura taşıyıp, evet. sahurda yediğimiz kadar diyeyim. İftarda yesek kıvamında bir oruç için ilk gerekeni yapmış olacağız. Evet. Bir. İkincisi bilhassa yatsı ve sabah namazlarının camide kılınması gerekiyor. Ya Ramazan oruç, Şerif Ramazan özellikle için, Ramazan evet. yani bu her Ramazan, zaman lazım ama Ramazan Şerif Şerif'te Mesela geceleri ihya etmek diye bir şey var Ramazan'da. Evet. Geceleri ihya etmek. Şimdi gece ihyası cami cami dolaşmak değil. Gece ihyası şu kadar gece namazı kılmak değil. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Yatsı namazını cemaatte kılan, sabah namazında cemaatte kılan gecesini ihya etmiş olur buyuruyor. Evet. Yatsıyı cemaatte kıldın mı yarısını sabaha da kıldığında öbür yarısını ihya etmiş oluyorsun gecesi ihya olmuş bir Ramazanın gündüzündeki oruç kıvamında oluyor Besisini evet. almış bir zeminde duruyor yani çok evet. böyle e, sallantıda duran bir oruç değil aynı şekilde e, Ramazan-ı Şerif orucunu özellikle kastederek söylüyorum kıvamında bir oruç Ramazan-ı Şerif'te Efendimizin oruçla ilgili ikazları var gıybet Yalan gibi Yeme içme olmadığı halde Orucun altını oyan hastalıklar var Evet Mesela Ramazan-ı Şerif'te Evet yalan konuşanın orucu bozulmuyor Ama kıvamı gidiyor Evet Gıybet edelim bozulmuyor Bu cinsellik <gülüyor> konusunda da bu e, Orucun kıvamını etkileyen Hilelerden söz etmek mümkün mü? Yani özellikle insanlarımız Belki bu konuda da şeydir yani yaz Ramazanları Gözün korunması e, Vesaire Sözüm oraya geliyordu evet. medyaya getirecektim Evet, hocam. evet yani Şimdi e, Sadece gıybet ve yalan değil tabii. Evet. E, Göz Ne görüyorsa Beyin onu düşünüyor evet. Beynin düşündüğünden de Kollar ayaklar ve Bütün organlar etkileniyor Cinsellik etkileniyor Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'te Kıvamında bir oruç Evet dağa çekilip insanlardan kopup Ağaçların altında oruç tutmak değil elbette Ama şehirde Eli, gözü Kulağı koruyarak oruç tutmaktır Aksi takdirde Oruç Fiilen vardır Borç olarak da yazılmaz Mesela çok böyle kolay anlaşılır Bir örnek vereyim Bir Müslüman akşama kadar en müstehcen kanalları seyretse Televizyonda evet. e, Orucu bozulur mu? Bozulmaz En müstehcen sahneleri seyretmekte Orucu bozulmaz Peki o oruç kıyamet günü allah Teala'nın önüne çıkarılabilir mi? Böyle bir oruç evet. ee, Burada fırtına kopuyor işte <gülüyor> evet, evet. Neyi getireceksin yani o Oruçta olmayanın bile Yapması caiz olmayan şeyler Seyredilmesi caiz olmayan şeyleri Seyrettikten sonra e oruçlu bunları yaparsa maazallah ne, ne yapabilir Müslüman? Yani bozulmasa bile içi boşalıyor. Değil mi hocam? Evet. Yani orucun içi boşalıyor yani. İçi boşalma, e, isterseniz başka isimler verelim. Sevapsız kalma. Evet. Veya sahibini cehennemden kurtaramama. Evet. Çünkü evet. ibadetlerin bir yerine getirilip borçtan düşülme boyutu var. Evet. Bir de sahibini alıp Allah'a yaklaştırma boyutu var. Evet. Allah'a yaklaştırmadıktan sonra oruç bir tür açlık zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Yalan konuşmayı bırakmayanın açlığına Allah'ın ihtiyacı yoktur diyor. Evet. Yani onu bir açlık olarak görüyor. Ama kaza et de demiyor. Çünkü çok soruluyor bu. İşte bir toplantıda ağzımızdan kaçtı gıybet ettik bu orucu kaza edelim mi deniyor. Öyle bir şey yok. Evet. Yani gıybetten dolayı oruç, oruç kaza edilmiyor. Evet. Ee, ama o orucu nasıl kıyamet günü benim hasenatımdan yaptığım amellerdendir diye Allah'ın huzuruna götüreceğiz o ayrı bir konu tabi. Evet. O zor evet. zor bir soru. Yani öyle bir yaralı hediye değil mi? İçi boşalmış bir hediye yani Rabbin huzuruna. Ben şöyle bir örnek vereyim fıkıh değil bu yalnız. Evet. <gülüyor> bu saydığımı şu anda söyleyeceğim şeyi bir fıkıh konusu olarak hı hı. söylemiyorum. Evet. Bir Müslüman namaz kılarken ee, ne kadar e, televizyon seyredebiliyorsa oruçluyken de o kadar seyretmelidir. <gülüyor> Çok ilginç. Şimdi şöyle söyleyeyim. Namaz kılarken bir insan mesela caminin ön camından e, bahçesinde çocuklar oynuyor diye. Evet. Namaz kılarken onları seyretmesi namazı bozmaz. Evet. Ama eritir namazı. Evet. Namazı bozmaz. Çünkü namazda bir şeyi görmemek diye bir kural yok. Yok. Ama zihnin A dağılması. Evet. Namaza evet. zihin dağılıyor. Oruçta da hücre dağılımı oluyor. Hücre hücre orucun evet. hücresi dağılıyor. Aynı şekilde namaz kılan bir insan plajda yüzenleri seyredebilir mi mesela? Evet. Plajda Affedersiniz kadın erkek yüzüyorlar. E, onu seyretmesi caiz mi namaz? Hem namaz kılıyor hem e, plajda yüzenleri seyrediyor. Tabii ki değil. E, Tabii ki e, değil. Peki imam efendi sen yeniden kılıp plajda yüzenleri seyrettin de demiyor musun? Evet. O namaz oldu görünüyor Kazası gerekmiyor evet. Ama e, o mümin bir gün Kalbiyle baş başa kaldığında O namazı ben bir daha kılsam iyi olur herhalde Diyor evet, evet. Oruçta Rabbimizin huzurunda Şu kadar ki namazda dört rekat var Öbüründe de on dört saat var kardeşim Evet, evet e, Sokakta oynayanları, plajda yüzenleri Seyretmek, televizyondan haberleri izlemek veya filan internet sitesine girmek orucu bozmuyor. Evet. Resmi rakamlarla bozmuyor. Evet. Ama o oruç sahibini nere götürür? Ne kadar? Yani bu bir pil gibi üstadım. Pil. Bakıyorsun dışarıdan pil pil mi pil? Para verip alıyorsun. Cihaza koyunca bakıyorsun ki bir iki dakika çalışıp susuyor. Evet. Oruç da pil gibi duruyor. Ama evet. onu takıp kendimize Reyhan Kapısına kadar gidelim dediğimizde Bakıyorsun gitmiyor. Gitmiyor. Hı. Neden? Oruç pil gibi duruyor ama e, cihazımızı çalıştıracak bir kapasite yok. Enerji yok içerisinde. Bu sebeple orucun bence içini doldurmak, evet fıkıh şartlarına uymaktan daha önemli. Bu içi doldurmayı da müsaadenizle ben iki şey de özetledim. Lütfen. Birincisi benim orucum diye bir heyecan. Hı. Benim orucum. Evet. Bu, Çocuk, oruca itina etmek Benim orucum bu oruç Beni cennete koyacak Allah'ın Allah izniyle Allah Nerede evet. bu Bekir'in orucu Nerede bizimki değil evet. bu, Ben bu zamanın Bekir bu Bekir'im bu oruçta bu kadar işte Gibi bir Ama Altanalan. emek vermişim ben evet. Yani şeytan bizi Hep eziyor ezerken de bah, Sen bir utanmadan oruç tutuyorsun diyor ha. Hayır yani Bu ibadetlerin işe yaramaz falan Bu bile bile Kendi doğurduğunu öldüren anne nin olmasına benziyor. Evet. Nasıl ilk oruç tuttuğunda çocuklarda müthiş heyecan oluyor. Beni savura kaldırın diyor falan. Evet. Esasen 80 yaşında bir insanda da bu heyecan devam etmeli. Çünkü her oruç akşamı olmayacak bir günün Orucu olabilir. Evet. senin için yine aynı heyecanlı evet. olmalı. Bir bu. ikincisi Çok güzel bir şey söylediniz. Yani o çocukluktaki İlk oruç heyecanını 80 yaşında da sürdürmeli insan. Sürdürmeli ki şeytan e, evet. boşa çıkartmasın yaptığımız. Evet. İkinci olarak da üstadım bir Müslüman zaten unutarak bir bardak su içse ya bir şey olmayacak ya da kaza edecek zaten. Evet. Yani cahillik ettim şöyle bir rezillik ettim diyenin 60 gün e, oruç tut sonra da istiğfar et, deniyor ve kapatıyor bu dosyayı. Evet. Ama... Nice oruçlarımız senelerden beri televizyon ekranlarının önünde, internet ekranlarının önünde, arkadaş muhabbetlerinde içi oyulmuş oruç oluyor. Pilimiz var zannediyoruz. Evet. Takınca cihaza işe yaramayacak bunlar. Evet. Dolayısıyla görünen tehlikelerimiz mesela yemek yemek, ziyafete gitmek Ramazan-ı Şerif'te yani. insaf zaten kaç kişi bu hatayı yapıyor ki. Evet. Yapan da kıvranıyor zaten. İşte öyle sorular geliyor ki üstad. İnsan kendi kendine konuşmaz bunu yani. Ama hocam bak sen bilirsin. Bu bu alma sakın de 60 gün tutayım diyor. Yalvarıyor insan hocam. Evet, evet. Hiç yani bana ceza verdiği kim kime yalvarır? Evet. Hiç unutmuyorum bir hatıra dediğim Lütfen. Ee, babam e, senin zafiyet bir kalp ameliyatı oldu. Mecburen e, görevlerini bıraktı. E, bir gün onun e, bulunduğu yerde yani makamında duruyorum ben bir kadın getirdiler. <gülüyor> kadın rahat 90 yaşında var. İki oğlu sal yapmışlar adeta onu. Kadın hoca nerede filan diyor beni görmüyor. Gözleri de bozulmuş. Buyur nene hoş geldin dedim oturttum. Hilmi hoca nerede dedi. Babamı sordu. <gülüyor> e, yok nene artık Hilmi hoca dedim. Ne oldu ona dedi. Böyle böyle dedim kalp ameliyatı oldu dedim. İstirahat ediyor dedim. Ee, dedi ki ...bu çocukların beni... ...Müslüman olmayan bir doktora götürdüler... ...cümleye dikkat et... Allah Allah. ...Müslüman olmayan bir doktora götürdüler... ...bana oruç tutma dedi... Allah Allah. <gülüyor> ...Nene bir otur bakayım dedim sen... ...otur dedim... Ee, ...çocuklarına sordum... ...çocuklarıymış sonra anladım... ...dedim ki nenenin derdi ne... ...dedi ki bir tanesi... ...ya hocam dedi... ...şekerinden tuzuna kadar 7 çeşit hastalığı vardı. <gülüyor> ...yani bu 80'ini geçmiş... Doktor bunun oruç tutması mümkün değil diyor. Gündüzü geceyi de görmüyor zaten diyor. Gündüz gece olduğunu da biz söylüyoruz. Yok siz dinden çıktınız benim orucumu bozduruyorsunuz diyor. Evet. Daha sonra karar etmiş ki bizim mahallenin hocası Hilmi <gülüyor> Hoca'ya gidelim. O tutma derse tutmayacağım. Evet. Ben de hastalıklarının listesine bir baktım. 7 hastalık varmış kadının üzerinde. Yaş haddinden zaten oruçtan düşebiliyor. <gülüyor> yani çünkü ayakta duramıyor. Evet. Ayakta duramayan bir insan için oruç kapasitesi düştü büyük ihtimalle. Evet. Birinci şeker hastalığı şekeri ölümcül düzeydeymiş. İkincisine gerek yok ama saydılar. Hastamı da varmış mesela. E, dedim ki neneciğim dedim. Ben Hilmi Hoca'nın oğluyum. E, senin Hilmi Hoca'ya gitmene gerek yok dedim. Herkes bilir senin oruç tutamayacağını dedim. Ne diyorsun dedi. Tekrar ettim. Anlamadı herhalde. Hiç tereddütmeden bana Müslüman bir hoca bulun dedi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... Doktoru sildi, hocayı da sildi. Ben, ben de gittim. Şimdi hocam bundan çok duygulandım. Babama bu evet, anlattım, Alteşem bir şey hocam yani. İman bu işte hocam. Evet, İman evet. bu. Dolayısıyla Müslümanların ...alenen oruç yeme diye bir derdi yok zaten. Evet, o, ...Müslüman evet. olmayan zaten yiyor içiyor. ...yani Müslümanlar elhamdülillah... ...bu oruç benim, bununla Rabbimin huzuruna çıkacağım... ...deyip yemek yemiyor... Evet. ...su içmiyor, ilaç içmiyor... ...yani her Ramazan... ...askari 500... ...Müslümanın... ...işte e, bu... ...astım hastalarının kullandığı... ...Beyl diye bir ilaç var... ...yani ağza sıkıyorlar, bu soruluyor... ...kalp hastalarının kullandığı... dilaltı hapları var, bu soruluyor... Evet. ...yani... Ben İstanbul Müftülüğü değilim. Sadece çevremizden insanlar sorular, soruyorlar. Evet. Müslümanların yememe diye bir ciddiyeti var. Evet, ilaç İlaç bile yememe ciddiyeti evet. var. Gıybetle oruç yeme konusunda zafiyetimiz var. Evet, gıybetle yiyoruz orucu. Bu orucu gıybetle yiyoruz. Şimdi, Müslüman kardeşimizin etini yiyerek yiyoruz hatta. Yani kebap. ülke Evet. evet. E, bu sıkıntımızdan dolayı diyorum ki Altı oyulmamış oruç olsun Hocam yani tabii Konuşulabilir oruç üzerine de Böyle birkaç dakikamız kaldı Yani kıvamında o... mı hocam <gülüyor> <Kaç dakikamız kaldı. gülüyor> Bu programın sonuna <gülüyor> Yani kıvamında Oruç nasıl bir Müslüman hayatı doğurur Ona dair de şöyle birkaç Çerçeve bahsetsek Bir doğuracağı Ve doğurması gereken şey Allah'ı Mahşeri ve Hayatın aslını Yeryüzündeki fakirlik Açlık tokluk zenginlik Dengesini hatırlatan oruçtur evet. Allah'ı hatırlatmalı Orucum bana evet. çünkü Su önümde sıcak günde içmiyorum evet. Bu Allah'ı hatırlamaktır Oruçtan dolayı değil Allah'tan dolayı evet. Yoksa öbür türlü Biz millet olarak Ramazan'da bir ay Gündüz içmeyize döner o evet. Hayır ...Rabbim yasak ettiği için su yok. Evet. Bir bu. İki, mahşerde ben suyumu içeceğim... ...herkes terlerken. Evet. O günün orucunu bugün tutmak. Evet. Orada da su içmek. Bu şuura sahip olmak. Elbette... ...orucun fakir, fukara... ...zengin, tok, aç... ...dengesini hatırlatması... ...ama ben bu maddeye hep itirazım var... Bizim iftar sofralarımızdan Afrika'yı hatırlayanın ne mutlu yani. Nasıl neresinden Afrika'yı hatırlayacak? Bir şeyim vardı. Kapris'ten, Çeşenistan gözüküyor mu diye. <gülüyor> o bir otel vardı Kapris diye <gülüyor> Aynen öyle. Evet. Yani çok da bir böyle inandırıcı değil bu bölümü. Evet. evet. En azından iftar sofralarında bu ciddiyeti sağlayarak bu e, huzuru sağlayabiliriz kendimize. Artı Oruçla beraber mesela cemaatle namaz kapasitemiz düşmemeli. Evet. Bilakis Artmalı, oruçlu evet. olduğumuz günler camiye cemaate gitmeliyiz. Evet. Yani oruçla namazın iki parmak gibi yan yana olması gerektiğini, bir tek parmağın var öbür parmağın koparılmış gibi olmamasını, mesela Ramazan-ı Şerif'te camilerimiz ilk üç gün dört gün dolar gibi dolar, oluyor. Evet. Teravih düşünüyor. Sonra ama. Teravih de zaten doluyor. Ee, sonra birden bire oruç mu bırakılıyor? Nedir? Halbuki oruçlu mümin biraz daha ferah edip hiç olmasın Ramazan orucunu camide cemaatle tekrit etmeli. Evet, evet. Çünkü bu önemli. Artı oruç beraberinde bir zikir de getirmeli. Mümin zikir de yapmalı. Yani sadece aç kalma yeterli değil dili. Zikirle canlı tutmakta gerekiyor Herkesin zikri kendine göre Allah Teala ile beraberlik Yani tesbihat yapar Kur'an-ı Kerim okur Böyle bir şey yapmalı Artı Bir itikaf ibadetimiz var Bu itikafın canlanması Gerekiyor Herkesin yapabileceği bir sünnet Değil şüphesiz ama Oruç en azından Mesela insan hayatında bir defa bir camiye kapanarak itikaf evet, sünnetini yani. yaşamalı Bir evet. farklılık hissetmeli Ashab-ı kiramın Hep örneğini alıyoruz ya Kendini yani, süzen yani, bir, bir süre Cep telefonunun bulunmadığı evet. e, Ve arkadaşların Muhabbetinin sağlanmadığı Bir camide evet. bir Ramazan itikafı muhteşem. muhteşem Şahsen ben yine bir fıkıh Kuralı olarak söylemiyorum e, nurat'ın Yıldız'ın kanaati olarak Söylüyorum ıssız bir camide yani arkadaşsız bir camideki bir itikafı umreye tercih edebilirim evet. nafile bir umredense evet hocam teşekkür ederiz süremiz Tabii. doldu değerli dinleyiciler bir İslam'dan hayata ölçüler programının sonuna geldik bendeniz Ahmet Taş getiren muhterem Nureddin Yıldız hocamla orucu konuştuk bu hafta devam edeceğiz efendim inşallah Bugünlük hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın efendim.